Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulullah. Şimdi bir arkadaş soruyordu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sözleri, fiilleri e, bir Esed'den önce bizim için sünnet sayılır mı? Evet. Güzel soru. Yani bir esetten önce. Biz biliyoruz Resulullah'ın sözleri, fiilleri peygamber olduktan sonra bir esetten sonra bizim için olması olmazdır. şarttır. Bunu da bir çok derslerde biz açıklamıştık Cevapları da vermiştik Cevabını da vermiştik Ama sünnetten önce soru güzel Çok güzel hem de Evet ehli sünnet ve cemaat alimleri Bu konuda diyorlar ki Resulullah'ın Sözleri, fiilleri Bi'fetten önce Yani nübuvvetten önce e, Bizim için vacib değil Vacib değil yani sünnet değil, şeriat değil. Ama bazı müstehaptır, bazı de vaciptir. Sünnetten önce. Nasıl? Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetten önce güzel bir söz söylemiş de İslamiyet gelmişse, onu ikrar etmişse evet on delil gösterebiliriz. Yerine göre vaciptir, yerine göre sünnettir. Mesela ahde vafa haa muhtaca yardım, misafire ikram, zor insanların yanında durmak, yalan dememek. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kavlünde, fiillerinde sünnetten önce var. Bunlar da biz iktid edebiliriz. Ama onun haricinde Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem bizim sünneti sünnet değil bizim için. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Khadice ile evlenmiş. Hazret Khadice 40 yaşında. Kendisi 25 yaşında. Ben bu sünneti alacağım. 25 yaşındayım. Gidip 40 yaşında bir kadınla yöneceğim. Bu sünnet diyemeyiz buna. Anlatabildim mi? Onun için alimler diyorlar ki bu sünnet olmaz. Buradan alimler diyorlar ki bazı insanlar kalkıp mesela ne diyorlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte Garda gitti, Mugara'da ibadet etti, tefekkura çekildi. Bir günde biz gideriz, mesela bakıyorsun bir tane, özellikle tasavvuf ehlilerinden çekip dağda gidip ibadet ediyor. Neden? Bu Yahudi'de de vardı, Resulullah da yapmıştır bunu. Hadislerde de geçiyor. E ben de ibadet ederim. Ne cuma, ne cemaat beş vakit, ne namaz, ne niyaz, ne toplum, ne davet çekip gidip dağ başlayın. İşte Resulullah'a da delil gösteriyor. Resulullah da zamanını ayırıp gidiyordu, garih ile ediyordu. Bu doğru mu? Doğru değil. Cuma'yı terk etmek, bu nifak sayılır Cuma'yı, 3 Cuma'yı terk etsen. Camaati terk etmek vabaldir. Davati terk etmek vabaldir. Toplumsal olmamak vabaldir. bunlar hepsi nedir? İslam dininde ee, olması olmazdır. Onun için alimler diyorlar ki Resulullah'ın fiilleri ee, ve sözleri İslam dini nübüvvetten sonra ikrar etmişse biz onları zikredebiliriz ama onda, ondan öncekini bizim için vacip değil. Evet ondan dolayı arkadaşlar bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyarken sünnetini ihya ederken bilmemiz lazım. Hangisi sünnettir, hangisi nedir, ne değil biz bir çok derslerde daha de çoklamıştık. Bazı sünnetler de değişiktir. Havli sünnet var, fiili iqrari sünnet var. Onun yanında Resulullah'ın bazı sünnetleri adet gereğidir. Onlara uymamak lazım. Uysak Allah rızası için Resulullah'ı sevdiğimiz için eczimiz var. Ama her çeşe uyun diyemeyiz. Vesaire bunları hepsini okumadan olmaz. Onun için dönüp dönüp yine söylüyoruz. İslam dini kitaptan da alınmaz. E, aydınlardan da alınmaz. İslam dini İslam alimlerinden alınır. Onun için Resulullah Allah Subhanahu ve Teala diyor ki sahabeler ihtilaf ediyorlar ayette. Resulullah diyor e Allah Teala diyor ki dönseydiler eğer dinli bilenlere onlar dinden istimbat ederdiler. Elle dine yastanbituna. De onlar ayette geçtiği gibi olar istimbat ederdiler. Neden ayetlerden Resulullah yoktur yanlarında? İşte istimbat ediyorlar yanlış ölçüm verirler. Bir adamın katiline sebep oluyorlar. Dönseydiler diyor içlerinde dini bilenlere. Olar Resulullah'tan bu olaydan ilgili nasıl da yokuysa ama ölçüler var. O ölçülerden fıkıh çıkartırlar. Onun için bizim bütün dinimiz alimlerden alınır. Onun için e, her zaman bir azınlık alimler var ümmette. Olar dini kurmuşlar. Onlara uymak zorundayız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.